Vefat eden zevata, rabıtanın keyfiyeti, zaman ve mekanı. Diri bir müminin, vefat eden bir kamil mümine kalbi bağlamasında iki gaye vardır. Birincisi ve en mühimi, vefat eden zatın ahlakıyla ahlaklanmak, hayatını kendi hayatına düstur edinmek ve onun gibi olmaya çalışmaktır. Bu itibarla İbn-i Mes'ud radıyallahu teala anhu şöyle buyurmaktadır. من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه فأعرفوا لهم فضهم واتبعوهم على أثرهم وَتَمَسَّكُوا بِمَسْتَطَعْتُمْ مِنْ اَخْلَاقِهِمْ مَسِيَّرِهِمْ فَاِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ Kim bir yolu kabul ederse, vefat eden kimsenin yolunu yol edinsin. Çünkü diri olan bir kimsenin fitneye girmekten kurtulması zordur. İşte onlar, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlarıdırlar. Onlar bu ümmetin en üstünleridirler. Kalp olarak en hayırlıları, en doğruları, İlim olarak en derinleri, yük olarak da en az yükümlü olanlarıdır. Allah Azze ve Celle onları nebisinin sohbeti için, dinini ayakta tutması için seçmiştir. Binaen aleyh onların faziletlerini, üstünlüklerini tanıtın. Yollarına tabi olun. Gücünüz yettiği kadar ahlaklarına tutunun. Hayatlarını örnek alın. Çünkü muhakkak onlar dosdoğru hidayet üzerinde idiler. Binaenaleyh, Şeyh Abdülkadir Geylani, İmam Gazali gibi bir zatın eserini okumak isteyen Salik, önce bir Fatiha üç ihlas-ı şerifeyi müellifin ruhuna bağışlar. Sonra ruhaniyetini kendini kuşatmış nurani bir çadır olarak şuurunda istihzar eder. Bu şuur içerisinde ibaresini okumaya başlar ve manasını zapt etmeye çalışır. Şayet başkasına dinletmek isterse yine bu şuurla, Kendini dinleyicinin yerine koyar Sanki Şeyh Abdülkadir Geylani Yahut İmam Gazali Kendi kitabını cemaate okuyor O da cemaatten bir fert olarak onu dinliyor Yani bu surette Kendini bir mübelli olarak değil Dinleyici olarak kabul eder Böyle bir şuurla Ve kalbi rabıta ile Büyüklerin kitaplarını Menkıbelerini okuyan kimse Kalbinin fişini müellifin prizine sokmuştur o müellifin feyzi ve bereketi rabıta edeni kuşatır. Yanlış anlamaktan korunur ve şeytanın müdahalesinden mahfuz olur. Bu takdirde hiçbir yorum yapmaksızın eseri olduğu gibi aktarır. Zaman zaman rabıta edilen zatın ahlakı kendisine akseder. Fark etsin etmesin tesiri dinleyicilerden dahi zuhur eder. Vefat eden zevatların itikatları, tabiatları, ahlakları, Rabıta edenin kalbini istila eder ve değiştirir. İkincisi, onların kemalatını, derecelerini kazanmaktır. Bu gaye ile salik eseri değil, türbesini ziyaret etmek halinde veya hutta türbesi uzak olduğuna göre ruhaniyetine yönelmekte, yine mürşidinin vasıtasıyla yönelmiş olduğu zatı uzak olsun yakın olsun nurani bir direk olarak şuurunda istihzar eder. Bu nurani direyin bedenini kuşattığını düşünür. Bu suretle dahi vefat eden yani mezarda yatan zevatın hayatındaki ahlakı rabıta edene sirayet eder. Ve binaenaleyh kendisi farkına varmadan olgunlaşır. Hatta rabıta edilen gibi tasarruf sahibi dahi olabilir. Şayet rabıta edilen mükaşefe veyahut uyku ile uyanıklık arasında rabıta edene bir izin verirse, Yahut teveccüh ederse yahut kabulüne bir işaret gösterirse artık bu zat yani rabıta eden Uyeysi yol meşrep olur. Bu İbn Kemal Paşa'nın erbaininde ve İmam-ı Azam'ın dahi Müsned'inde yazılan şu habere dayanmaktadır. İza tahayyertum fil umuri fasta'inu min ahli'l-qubur. Sizler işlerinizde şaşkın ve muhayyer olduğunuz zaman kabir ehlinden yardım, medet dileyiniz. Bu habere binaen Nakşibendi ve Şazeli'nin pek çoğu, Rabıta ile vefat etmiş ehli kabirden feyz almak, ruhaniyetlerinden faidelenmek mümkün ve meşrudur dediler. Ebdaliyet makamına ulaşan zevatların suretinde bazı melekler dahi hayatlarında, tasarrufatları devam ediyorsa vefatlarında dahi dolaşırlar ve halka yani o zevatlara rabıta ile bağlı olanlara yardım ederler. Bu itibarla istigası meşhur olmuştur. Hadisi şerifte şöyle buyuruldu: İfade Allah'a dokum şeyen, arada gouthan, vahve bi arzın, lise biha anisun, fal ya ibadallah aghithuni, ya ibadallah aghithuni, fa inna lillahi ibaden la yarahum. Sizden biriniz sahrada olduğu halde yardımcı bir arkadaş bulamasa, Yahut bir şeyini kaybederse. Yahut da bir yardımı dilerse, Ey Allah'ın kulları, imdadıma yetişin, desin. Çünkü Allah'ın bazı kulları vardır, yardım dileyen onları görmez. Bu hadisi şerifte, diri ve Yahutta ölü kimse tasrih buyrulmamıştır. Bazen çağrılan zatın suretinde melekler, vefat eden zatın ruhaniyetini temsil eden melekler, bazen de hayatta olan ebdal taifesinden biri, Yardım dileyenin yardımına koşar. Yeter ki samimi bir kalple mümin, faili hakikiinin Allah olduğuna, yardımı kendisinin gönderdiğine, tedbiri kendisinin yaptığına, yardıma melek veyahutta ebdalleri, yani veli kulunu vesile kıldığına, vasıta ettiğine inanmış olsun. Seyyid Ali el-Hayti, dirilerden, derzah aleminden, haberdar zevatlardan faidelenmek mümkün olduğu gibi, vefat etmiş ve hakkında ümmetin bir kısmı ittifak etmiş olduğu veliden de faydalanmak mümkündür buyurmuştur. Nitekim İmam Fahreddin Razi dahi tefsirinde vefat eden ruhların diri olanlara ilmi meseleleri bildirme imkanı vardır demiştir. Ehli sünnet alimleri de ümmetin hakkında ittifak ettiği velilerden bereketlenmek mümkün ve caizdir dediler. Uzaklık ve yakınlık söz konusu olmaksızın kabiliyetli her mümin, bilhusus mürid, peygamberin kabri şerifine yahut hakkında ittifak olunmuş Şeyh Abdülkadir Geylani, Ebu Hasen Şazeli, Şahı Nakşibent ve İmam Rabbani gibi evliyanın ruhuna kalbini raft edebilir. Aynı rabıta ile yönelmiş olduğu zattan feyz alabilir. Bunda asıl yukarıdaki hadisle birlikte şu hadisi şeriflerdir fir <gülüyor> Min Salati aleyyefi Yeumil cumati Feinnehu yamun meşhudun teşheduhul melaike tu ve innehaden den Yusal aleyye İlla o yılat aleyye Saltuhu Hatta Ye min gününde üzerimde çokça salavat söyleyiniz Çünkü cuma günü içinde hazır olunan bir gündür Yani melekler o günde hazır olurlar Elbette gerçekte birisi üzerime bir salavat okumaz ki Okuduğu salavatı bitirinceye kadar bana arz olmamış olsun. Yani cuma gününde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salavat okuyan kimse ile peygamber arasında perde kalkıp salavat okuyan kimse peygambere görülür. Bu itibarla <gülüyor> Nerede olursanız olun üzerime salavat okuyun. Çünkü sizin salavatlarınız bana ulaşır buyurdu. Başka bir hadiste, "Men salla aleyya inda qabri semi ve men salla aleyya qaiben ubliqtuhu." Kim kabrimin yanında üzerimde salavat söylerse vasıtasız onu işitirim. Kim kabrimden uzak olarak üzerimde salavat okursa, ondan da bil vasıta haberdar olurum. Buyurmuştur. İstidlalin veçin şudur. Peygamberlere sabit olan bir mucize, Evliya'ya da keramet olarak sabittir. Binaen aleyh, salavat okuyan kimsenin, yukarıdaki hadisle birlikte, aleyye تُعَضُونَ عَلَيَّ بِاَسْمَائِكُمْ وَس۪يمَاكُمْ فَاَحْسِنُ السَّلَاةَ aleyye Gerçekte siz, isminizle ve yüzünüzün simasıyla bana görülüyorsunuz, arz olunuyorsunuz. Binaen aleyh, üzerimde çok güzel salavat okuyunuz. Maalindeki hadise binaen, Sureti katiye’de ismi ve siması peygambere görülür. Görmek peygambere mahsus olmayıp, hakiki mirasçıları da bundan hisse yaptırlar. Bu itibarla ümmetin hakkında ittifak ettiği bir velinin kabrine yönelerek Fatiha okuyan ve rabıta eden yöneldiği kabir sahibine arz olunur, yani görülür. Görüldü ise ondan feyzu bereket görülene akseder feahsinu salata aleyh <gülüyor> binaen aleyh üzerimde çok güzel salavat okuyunuz. Salavatta ihsandan murat, salikin kuvveti varsa hakikati Muhammediyeyi istihzar ederek onun latifelerinden salikin latifeleri üzerine feyzin gelmesinin istihzarıdır. Kuvveti yok ise bağlı olduğu mürşidini yahutta müteveccih olduğu yani yönelmiş olduğu kabir sahibinin ruhunu yahut ruhaniyetini nurani bir çadır olarak şuurunda istihzar etmesidir. Salik ne miktarda itikat ediyor ve sünneti ihya ediyorsa, o nispette istihzarı yani rabıtası kuvvetleşmiş olur. Bu işin edep ve usulüne riayet lazımdır. Çünkü tarikatın hepsi edepten ibarettir. Vefat etmiş zevatlara rabıta etmenin de birçok usulü vardır. Onlardan bir kısmı şöyledir. 1- Mürşidi hayatta olan zat, daha evvelden tarif olunan rabıtalardan biri ile evvelen bizzat şeyhine rabıta kurar. Bedenine hararet geldikten sonra sahibi kabre döner. Selam verir. On bir ihlas ve bir fatiha okur. Sonra kabrin sahibine döner. Müntesip, ravzada olsa bile Saadetül Mescid'in dışında mürşidinin bulunduğu tarafa yüzünü döndürür. Diri olan mürşide yapılan 12 rabıtadan bir keyfiyeti ile mürşidinin ruhaniyetine sığınır. Onu vasıta eder. Hararet bedenine hakim olduktan sonra kemali ihlas, kemali edep, kemali muhabbetle kabri şerife döner. 11 kere ve vesselamü aleyke ya Resulallah." dedikten sonra 11 İhlas-ı Şerife bir Fatiha okur. Ey Allah'ın Resulü, Rabbim kim ciddi tövbe eder, Resulümün huzurunda istiğfar ederken, Resulüm de ona istiğfar ederse, geçmiş bütün günahlarını afuv eder, yarlıgarım buyurmuştur. İşte senin ümmetinden filan oğlu filanım, umum suçlarımı itiraf edip ondan tövbe etmekle huzuru saadetinde istiğfar ederim der. Kemali itina ile mücerret bir nurani keyfiyetten ibaret Fahri Alemin ruh-i şerifine yönelir. Birkaç dakika ayakta olduğu halde bu keyfiyete devam eder. Sonra mescidin içine girer. Kemali edep ve tevazu ile Fahri Alem Aleyhissalatu vesselam'ın penceresi karşısına gider. Orada da aynı keyfiyete devam eder. Sonra döner Hazreti Ebu Bekri Sıddık ve Hazreti Ömer'in pencerelerinde ifayı vazife eder. Ravza ile minber arasında iki rekat nafile namazını kılar. O yeri gasp etmeksizin kalkar, biraz uzaklaşır. Musait bir yerde oturur. Oturduktan sonra dilerse rabıtaya devam, dilerse salavat şerife veya münasip ibadete devam eder. Gavz-ı Hizani kutsesi Ruhu Mürit kendi şeyhinin rabıtasına kemali itina gösterir. Hatta Ravza-i Mutahharada bile kendi şeyhine rabıta eder. Diğer enbiya ve evliya merkatlarında da üstadın rabıtasını terk etmemek müritliğin alametindendir. Müntesip alemul misalde merkatlar yanında bile neyi görürse muhakkak gördüğü şey mürşidinin latifelerinden bir latife olarak suretlenmiş, görülmüştür. Çünkü şeyhinden geçen mürit bile her ne görürse görsün hepsi şeyhinin oluğundan kalbine gelmiştir buyurur. Eğer bir evliya türbesini ziyaret ederse müntesip yine mürşidinin rabıtasıyla yukarıdaki keyfiyetle salavatsız olarak yapar. Sonra kabir sahibinin ruhaniyetini şeyhinin suretinde veya nurdan beyaz bir direk olarak tefekkür eder. Onunla kuşatıldığını hayaliyle düşünür. Orada da gördüğünü şeyhinden bilmelidir. 2. Ziyaret olunacak kabre gider gitmez bir Fatiha 11 ihlas okur. Ellerini göbek üstüne bağlar. Mürşidinin rabıtasından sonra iç içine girer. Nefsini maddi unsurlardan çeker. Alakayı keser. Kalbini de vesvese, nakış, ilmi meselelerden ve umum tabi'i kanunlardan kuparır. Sonra ayak tarafında, dilerse ayakta, dilerse oturur. Kabir sahibinin mücerred ruhani ruhunu hayalinde hıfz eder. Korkmadan bir miktar kalbinin üzerinde durur ve kabir sahibine yönelir. Eğer edebi bozmadan salik bu keyfiyete devam ederse, kabir sahibinden onun kalbine feyz gelir. Rabıtanın kuvvet derecesine göre kabir sahibinin hallerinden bir hal, Rabıta edenin kalbine akseder. Zira kamil zevatın ruhaniyeti Allah Teala'nın feyzine menba ve oluktur. Olukların altında durup sabreden mutlaka kemaliyle feyz alır. Kabiliyetle her mümin bulunduğu yerde de bu keyfiyetle istediği zevatın ruhuna rabıta kurabilir. O vefat eden zat nerede olursa olsun bu keyfiyetle rabıtaya devam edeni irşat eder. Ancak şu beş hususa riayet etmek şarttır. Aksi takdirde zarardır. a. Hayale evhama kapılmamak. b. Korkmamak, kaçmamak, azimle sebat etmektir. c. kemal edeple rabıtada kusur etmemektir. d. Umum gayri meşruyu terk etmekle farz ve vacipleri yerine getirmek, Bey namazın yemeğini yemekten sakınmak. E, mahremiyete son derece önem vermekle sır saklamaktır. Üveysi yol meşreb olanların hepsi bu yolla tekamül etmişler ve kemal bulmuşlar. Bu yolda yetişen ne kadar yücelirse yücelsin, zahirde bir zattan icazeyi almazsa irşadı sahih değildir. Şahın akşibent Hacı Abdülhalik Hujdevaniden. Bu yolla kesb-i kemal ettiği halde, Seyyid emir Külal'den ayrıca irşat etmeye izin ve icazı aldıktan sonra irşada başlamıştır. Hem mesela, Ebu Hasan el Harqani Beyazıdı Bestami'nin ruhu ile terbiye olunmuştur. Halbuki tevellüdü, Beyazıdı Bestami'nin vefatından sonradır. Bunun gibi her zaman ve her asırda faidelenenler olmuştur. 3- her müminin namazında Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü demesi anında Hazreti Fahri alemin ruhaniyetinin hazır olduğunu bilmesi Zat-ı Şerif'in selamı aldığına inanmasıdır. Bazı ulemadan ehli huzur olanlar Musalli onun nurunu beyaz bir direk suretinde mülahaza eder. Kemal huzur ve tevazu ile Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü der dediler. İmam Gazali İmam Seher'e verdiği ve benzerleri namazın içinde peygamberin rabıtasını bu keyfiyetle beyan ettiler. i̇bn Hacer Heytemi de bu rabıtanın meşruiyetini beyan etmekle huzura çok faideli olduğunu tasrih etmiştir. Her bir zat ruhaniyetinin kabiliyetine ve müşahadesine göre bu rabıtayı tarif ettiler. İlk asırlarda salihler hilye-i şerifi lafız ve manası ile ezberleyip, Hilye-i Şerif'te tarif olunduğu gibi Hazreti Mustafa'nın suretine rabıta ederlerdi. Ehli huzur peygamberin rabıtasını terk etmezdi. Bilahare yani son asırlarda kuvvetli amel edenler azaldığından Hazreti Mustafa'ya ve Cihar yari güzine rabıta azalmıştır. Şeyh Süleyman Zühdi her kim kemali edeple Hilye-i Şerif okur Manasını mülahaza ederse, iştiyak ve muhabbeti çoğalır. İştiyak ve muhabbetin nihayetinde, keşfi veya rüyada o zatın görülmesi kolaylaşır. Çihar yari güzinin hilyeleri de aynı huzur ve nispete vesile olur diye tasrih etmiştir. İmam Şeyh Ekmeluddin El-Hanefi ayrıca Men al Kim beni görürse muhakkak o hakkı görmüştür. Ma'alindeki hadisin şerhinde uyku veya hut uyanıklıkta peygamberi gören onun hakikatini görmüştür. Yoksa Allah'ın görülmesi mümkün değildir. Lakin beni gören Cenabı Hakk'ı görmüş gibidir. Şeklinde mana ettikten sonra muşarun iley uyku veya uyanıklıkta vefat etmiş bir şahısla buluşmak ve görüşmek mümkündür ve 5 esasa dayanır. A zatında tamamen iştirak. B. sıfatında ittiba olarak iştirak. C. fiilde tamami iştirak. D. halde tamami iştirak. E. mertebelerde iştiraktir. Eğer diri zatla vefat eden zat arasında bu 5 iştirakta münasebet kemal bulursa hayattaki ile vefat edenin aralarında buluşmak mümkün olur. Bu münasebet kuvvet buldukça Birleşmek ve buluşmak da çoğalır. Asli muhabbette budur buyurmuştur. Şeyh Parisa e, Kutsesi ruhu iki diri arasında da aynı münasebet olsa yine birleşmek hasıl olur. Sonra aynı münasebet ikisinden hangisinde kuvvetleşirse diğerinde muhabbet çoğalır buyurmuştur. Seyyid Sibkatullah ı Hizani Kutsesi ruhu müridin. Vefat etmiş şeyhine rabıta etmesini tenkit ederek, diri bir zatın rabıtasının daha faideli olduğunu tasrih etmiştir. Hatta bir müridin ekmel bir zatla sohbet ettiği zamanda da kendi şeyhine rabıta etmesi lazımdır. Aynı zamanda bir şeyhe intisaptan sonra mürid, kendi şeyhinden başkasına rabıta edemez diye hüküm etmiştir. Bununla beraber Seyyid Taha'dan naklen şöyle buyurur. Şeyhinin mensuplarından kamil olana ifade ve istifade olursa, rabıta edebilir diye cevaz vermiştir. 4. Gavs-ı Hizani, namazın içinde diri veya vefat etmiş olan şeyhini, secide mahallinde tasavvur etmek, yeni başlayanlara daha faidelidir buyurmuştur. Bu takdirde, şeyhi mescudun leh olmaz mı diye sorana, hayır, mescudun ileştir. Yani, bir bizzat şeyhe değil, Allah'adır. Şeyh, secdedeki huzurun vasıtasıdır buyurmuştur.